Oh yeah. a chiccaste Kainat, bugün 21 Haziran Cuma, Yıl 2013, Ay 6, Gün 172, Hızır 47 1434, Hicri Şaban 12, 1429, Rumi Haziran 8 Gün dönümü ve fırtınası Yaz faslının başlangıcı Güneşin seretan yani yengeç burcuna girmesi Günün tarihi 33 yıl önce bugün 21 Haziran 1980'de Fahriye abla şiiriyle anılan ünlü ozan Ahmet Muhib Dıranas 71 yaşında Ankara'da vefat etti. 976 yıl önce bugün 21 Haziran 1037'de yüzü aşkın kıymetli eseri olan filozof İbni Sina Hemadan'da vefat etti. İbni Sina hekimlikten başka matematik, fizik ve felsefede de çığır açan müzik hakkında da geniş eserler vermiştir. Güneş Yengeç Burcu'nda 21 Haziran 21 Temmuz. Dün ilkbahar sona erdi. Bugün yani Haziran'ın 21. günü Güneş Yengeç Burcu'na girmiş ve yaz faslı başlamıştır. Yaz faslı 94 gün olup 3 aydır. Birinci ay Haziran ayının 21'inde başlar, Temmuz'un 21'inde sona erer. Yemek listesi gün 172. Kavurma, pilav, çoban salatası ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif tarifi. Takvimi Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete açıldı. Haftanın son Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Ömer Madra, Canto Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Tarihte bugün neler olmuş olduğuna bakalım ama önce hangi parçayla açılışımızı yaptığımızı söyleyelim. Give the people what they want. The kings. Grubunda İngiltere'nin yetiştirdiği en önemli pop ya da rock gruplarından birisi, onun kurucularından Raymond Davis, Ray Ray Davis, 1944'te bugün doğmuştu. The Kings grubunun baş ön planda olan yani şarkıcısı ve besteçileri, beste şarkı yazarı kardeşi Dave Davis'le beraber aynı zamanda oyuncu. Yönetmen, tiyatro ve televizyon içinde bazı eserleri var. Give the people what they want. İnsanlara, halka istediklerini verin diye bir şarkı günümüzde de anlam katabilir. Tarihte bugün neler olduğuna bakınca 1964'te 3 sivil toplum çalışanı Andrew Goodman, James Cheney ve Mickey Schwerner Mississippi'de Ku Klux Klan tarafından katledildiler. Daha 1964'ten bahsediyoruz yani. 20. yüzyılın ortalarını epey geçtikten sonra hala devam eden ırkçılık cinayetleri kolay kolay kökü kazanabilecek bir iş değil. 1990'da bugün İran'da 7-10'da 3 şiddetindeki bir depremde tam 50 bin kişi tam değil ama yani yaklaşık 50 bin kişinin öldüğü haberi var. 2012'de de 200'den fazla mülteciyi taşıyan bir bot tekne Hint Okyanusu'nda Cava'yla Endonezya'nın Cava Adası'yla Christmas Adası arasında devrildi 17 ölü ve 70 kişi de kayıp. Onlar da bir daha bulunamadı zaten. Durum bu. Bugün Bugün baharın kapanışını da ilan ettik Saatli Marif takvimine göre ve büyük sıcaklar da beklendiği haberleri geliyor. Zaten tahmin edilebilecek olan bir şeydi. Pek çok yorumda yapıldı bu konuda bilimsel olarak ve Türkiye'de de mevsim normalleri civarında seyretmekteyken bu hafta sonundan itibaren kuvvetli sıcaklıklar ve buna bağlı olarak belki de belki de buna bağlı olarak yangınlar var. Ne evet, hazırda başlamış örneğin Hatay'ın Amanos Dağları'nda çam ormanlarında çıkan bir yangından bahsediliyor, Manisa'nın Kula ilçesinde e, yanan bir alandan bahsediliyor, 2 hektarlık alanın zarar gördüğünden bahsediliyor ve yine e, Aydın'da dün de vermiştik Aydın'daki evet, Aydın'daki yangın ise kontrol altına alınmaya başlamış. Oldukça büyük bir yangından bahsediliyordu. Kontrol altına alınmaya başlanmış. Aydın'daki. Kısmen yangın kontrol altına alındı diyor. Bu, bunun, bu terimin tam olarak ne anlama geldiğini kestirmek zor. Ama bir de Bakan Eroğlu'nun Orman ve Su İşleri Bakanı'nın açıklaması var Veysel Eroğlu'nun orman yangınlarına hazırız demiş. Bu sözü Dikkatle kayıtlara geçiriyoruz. Evet göreceğiz. bu Bugün 21 Haziran 2013'te elimizde 20 Haziran tarihli dünkü tarihli bir haber var. Bakan Ereoğlu Afyon Karahisar'da konuşmuş ee, ve hazırız demiş. Bu konuda iddialı olmak çok zor ancak biz hazırız. Teşkilatımız, ekiplerimiz hazır. Bu konuda geçen seneki gibi bu senede sıkıntı olmadan atlatacağımızı inanıyorum demiş. Geçen sene oldukça fazla sıkıntı olmuştu benim hatırladığım kadarıyla. Özellikle Hatay'da, yani geçtiğimiz gün yangınların tekrar baş gösterdiği Hatay bölgesinde muazzam yangınlar çıkmıştı. Ancak vatandaşlarımızın yangın konusunda bu sene biraz daha duyarlı olmasını istiyorum demiş. Her sene aynı konuşmayı yapıyor. Bütün yetkililer, Bakan Erol'da dahil olmak üzere aynı konuşmayı yapıyorlar. Bir tek kişi de e, iklim değişiyor. Daha e, buna karşılık e, yenilenebilir enerji konusunda daha dikkatli olunması gerekiyor diye konuşmuyor. Evet. Bu sene biraz daha sıcak geçiciye benziyor diye bir ufuklara... bilimsel bir şey söylemiş galiba. Evet, çok e, ciddiye alınabilecek bir durum değil. Binden fazla su havuzu yaptık. 330 gölet tamamlandı diyor. Onlardan da faydalanacağız. Vatandaşlar da dikkatli olursa biz çıkacağız. Kereveti diyor? Göreceğiz yani, bunu hakikaten. Bulmadım. Bunu, bulmadım ki böyle bir durum olur. İnşallah öyle olur. Bu arada dünyanın dört bir tarafından da yangın ve sıcak haberleri geliyordu biliyorsunuz. Bunun en önemlerinden birisi Singapur'da büyük bir battaniye şeklinde smog denen yağlı sis örttü ve çevreciler yalnız Endonezya'nın değil tabi Singapur'un da büyük palmiye palmiye ya, hurma ya endüstrisinin sorumlu olduğunu söylüyorlar. Çünkü ormanı kesiyorlar. Slash and burn diyorlar ona. Ormanı hem kesiyorlar hem yakıyorlar. Yerine de çabucak yetişen, yağlı tohum veren palmiye ağaçlarını dikiyorlar. Onların yağından da hem e, e, tarımsal yakıt yani bio yakıt diyorlar ama o, haksızlık olur aslında e, arabalara bir sözüm ona küresel sınmayı engelleyecek şekilde aslında hiç alakası bile yok. Yakıt yapıyor. Yani insanlara yiyecek yerine arabalara yiyecek yapılması durumu var. Singapur hükümeti de hayır bizden değil Endonezya'dır demiş. O parmağını oraya gö göndermiş. Palmiye e Peki palmiye endüstrisi, palmiye yağ endüstrisi ne yapmış? Ya yani o kadar yoğun bir e, hava var ki burada 5 milyonluk şehirde tedbir ne alınmış biliyor musun? Ne yapılmış? İçeride oturun evden dışarı çıkmayın diye 5 milyon vatandaşa. Şey mi? Yani kepenkleri de kapatın bu havada oturun diyor. Yani hakikaten sürreel bir açıklama. Çok ağır bir e, kirlenme var ve ışık geçmiyormuş. BBC'nin raporuna göre e, şeyde bitmiş maske, ga gaz maskeleri, toz maskeleri hepsi bitmiş ve paniğe doğru gidiyormuş. Ne zaman biteceği, rekor krem bu e, şeyin hava kirliliğinin ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Ama Başbakan'ın yaptığı açıklamada hiç iç sayılmaz doğrusu. Toksinler birkaç hafta kalabilir, hatta daha da uzun kalabilir demiş zehirler. Yani birkaç hafta boyunca belirsiz bir süre içinde 5 milyonluk bir ahaliye evde otur diyorlar, öyle mi? Evet, Bloomberg News'un haberi de Singapur'daki bu kirlenme standartları endeksinin rekor olarak 371'e çıkmış. Öğleden sonra bir sularında, 13 saat 13 sularında ve rekor daha önce 292'ymiş. Şimdi 371'e çıkmış. 292'den 371'e ve Malezya'da yani Malezya'da komşulardan, Johor'da e, 383 seviyesine ulaşmış. Yani Malezya'da da Singapur'da da ve Greenpeace'in açıklamasına göre bu palmiye yağı yapan şirketler, endüstri suçlu, özellikle çoğu Singapur'da oturuyormuş zaten. Yani sadece merkezi. Sadece orman yangınlarından suçlu değil, obezite gibi birçok problemin de suçlu sürmüş palmiye yağı. Yani şey, MTV MSNBC'de 2012'de yayınlanmış bir makale var. Aralık ayında yayınlanmış bu. Yani şey diyor Endonezya ve Malezya uzaktaymış gibi gelebilir size ama mutfağınızda banyonuzda oradaki yağmur ormanlarından yok edilerek üretilmiş olan palm yağından içeren birkaç ürün mutlaka vardır diyor. Ve palm yağı, yani palm yağı, dayanıklı ve özellikle ucuz bir yağ olduğu için kullanılıyor ama kalitesiz ve doymuş yağ barındırdığı için de kalp hastalıkları ve obezite ile ilişkilendiriliyormuş. Ayrıca evet. üretim için geniş alanlara ihtiyaç varmış. Bunun için de iklimi uygun olan... Güneydoğu Asya'daki yağmur ormanları talan ediliyormuş. Yani evet. sadece o da değil. Oradaki yaşam kontrolçüs tarım arazileri yüzünden tehdit altındaymış. Orangutanlar, maymunlar, filler, gergetanlar ve bu liste devam ediyor evet, sadece işte, palmiya için. Yani orangutanları e, barınacak hiçbir yer kalmadığını gösteren olağanüstü acılıkta bir strap verici bir belgesel seyrettiğimi söylemiştim yani aman şeyde El Cezire'de ve yani yemek yemeyi de kabul etmiyorlar ve inanılmaz gözlerle bakıp yani aşağılayan ve küçümseyen artık hiçbir şey beklemediğini belirten bakışlarla bakıyor gözlerin içine bakmışlar hayvanların çekim yapmışlar ve ertesi gün cesedinin kaldırıldığını, çöpe atıldığını görüyorsun. Evet. Yani böyle siz böyle izlemiş olabilirsiniz ama televizyon netra, önündeki binlerce insan, daha doğrusu bu belgeseli sizinle beraber izlemeyen insanlar böyle oturmuş ekmeğinin üzerine o çikolata... İşte onu var. da yapıyor. Çok iyi bir belgeseldi. Aynı zamanda da hemen gururla Endonezya'da üretilmiştir diye böyle reklamları da çakmış gibi öyle Neyin? çeşitli şeylerin reklamları mesela Hı. dudak parlatıcı. Yani sevgilinin dudaklarını parlak dudaklarını öperken onun orman evet. orangutanları götüren ormanlardan elde edilmiş balmı yağında olduğunu hatırlamalısın. Bir de çikolata var. Çikolata mevzusu girerse eğer e, ilişkisi içinde onu da hatırlayabilirim. Yani Fransa'da nutellanın hazırlanışında kullanılan bu bildiğimiz nutella hani şeyde olan Nutella e, raflarda, Türkiye'deki market raflarında da olan Nutella'nın hazırlanışında da aynı palmiye yağ kullanıyordu. Fransa bu e, palmiye yağına uygulanan vergi yüzde üç yüz arttırmaya e, karar verdiği zaman Nutella ile davalık oldu. Nutella'da kazanmışım. Arttıramazsın evet, sen. Diye. Evet bu şey diyor yani e, çok sayıda önemli e, Greenpeace International'dan başka da önemli itirazlar gelmiş ve New York Times'ın belirttiğine göre yani palmiye ya endüstrisi hiçbir şekilde kabul etmiyormuş sorumlu olduğunu ve Singapur ve Malezya'daki problemler diyor New York Times özellikle bütün Asya'yı saran Çinli de dahil ediyorlar buna tabi bu yıl daha önceki yıllardan yüzde otuz daha, üçte bir oranında daha artan kötü hava inşaatlarından büyük bir bölgesel krizden bahsediyor. New kapattık bu konuyu. Evet kapattık. Bakalım ama yakın zamanda takip edeceğim. Yani, Dünya genelinde bir boykot uygulanıyor mu bu palmiya içeren ürünleri? Uygulanmıyor tabii ki. Bunu Ulanmıyor çok mu? uzun Bakalım. yıllar önce ilk yazanlardan birisi benim hatırladığım belki 2007'den hatırlıyorum. George Monbiot bunun ne kadar vahim bir duruma yol açabileceğini söylemişti ve o zaman bütün o Güneydoğu Asya'yı saran bir bulut vardı aynı bu şekildeki gibi. Ama bu Türkiye'deki medyada gene görünmüyor pek. Benim görebildiğim elimizdeki gazetelerde bu Asya'yı saran büyük felaket pek görevliyim. tabii bütün gazetelerin incini cincini araştırmış değilim ama ilk sayfalarda buna rastlanmıyor. Bizim ilk sayfamızda ama açık gazetenin ilk sayfasında olmak zorunda. E, ve değişikliği değişikliğiyle ilgili çok büyük bir e, toplantıda e, ve yapılıyor Türkiye'de. Biliyorsunuz e, küresel eksen değişimi ve bunun da Global Power Shift bütün dünyadan 140'a yakın ülkeden gelen aktivistler bazıları 45 gün seyahat ederek geliyormuş yeryüzünden. E, kalkacak, silinecek çünkü adaları e, yakın bir zaman 15-20 yıl içinde bile öngörülüyor. Onlar böyle binbir türlü e, bisikletle şununla bununla 45 gün yoldan gelip İstanbul'da buluşuyorlar ve memleketlerine döndüğünde nasıl mücadele etsinler diye bunun eğitimini görüyorlar. 29'unda da cumartesi günü gelecek hafta Kadıköy Meydanı'nda da büyük bir iklim için eylem var. 350.org denen örgüt düzenliyor bunu. Evet oldukça fazla katılımcı olacak. Gönüllülerini de bekliyor 350.org onların internet sitesinden ve facebook sayfasından gönüllü olarak yardımcı olmak isterseniz bu organizasyona Katılabilirsiniz, dahil olabilirsiniz bu organizasyon aynı zamanda. Yer yüzünün en önemli meselesinden bahsediyoruz. Türkiye büyük bir bu değişime önemli bir katkıda bulunmak için bir ayaklanma başlattı ve başta Brezilya olmak üzere çeşitli ülkelerde de yansımalarını da görüyoruz. Bu bu gidişin bu şekilde mümkün olamayacağını kapitalizmin bu biçimiyle sürekli büyümeye dayalı ve doğa aleyhine yapılan bütün bu büyüme inşaat, termik santrallerdi, HES'lerdi şunlardı bunlardı enerji sonsuz bir enerji tüketimiyle bunu sürdülemeyeceği, apaçık ortada işte bunlardan bir tanesi de Singapur ve Malezya'yı sarmış bulunan ya 5 milyonluk bir şehre Kapattığın kepenklerinizi ve evde oturun çıkmayın. Bizim geçmesini bekleyin diyen bir başbakan var. Ve bu başbakan da güçlü bir ülke başbakanı, gelişen bir ekonominin şey bir böyle bir durum var. Bir de Türkiye'de e, komplo teorileriyle falan geçilmiyor gene. Yangın mevsimi başladı. Baş e, sorumlu bakana bunu e, hatırlatmak boynumuzun borcu olsun. Her yeni yangınla olacağı kaçınılmaz maalesef yani bu ben demedim mi diyecek bir şey değil hava kirlenmesi ve yeraltı sularının kirlenmesi ve gezegenin yok oluşuna adım adım gidilmesi işte bu sınırsız büyüme anlayışıyla Türkiye'yi çekemiyorlar biz büyüyoruz en büyük ülke oluyoruz anlayışıyla bir çatışma var Zaten büyük gezi, Taksim Gezi ayaklanmasının temelinde yatan en önemli şeylerden biri de bu devasacılıkla sonsuz büyüme, inşaat vesaire, 3. köprü, 3. havalimanı, 3. İstanbul, 2. Ankara hester binlercesini yapmaktan yapmaya karşı buralarına kadar gelmiş olan genç insanların tamam dur ya basta demeleriyle oluşan bir şeydi ve devam ediyor. Evet bahsettiğiniz gibi devam ediyor. Bu arada ki, yoldan geçerken şeyi gördüm. İnönü Stad'ın üzerine bir poster asılmış. Atatürk bir... posteri mi? Ondan daha büyük. Hmm. Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan posteri asılmış. Stad'ın üzerine? Evet. Karşılıklı Dolma Bahçe'de galiba geldiği zaman kendine aynı bulamamış O aynadan Dolma Bahçe stadyumuna bakıp kendini görüyor. Evet bu milletin aziz evladı falan diye başlıyor gerisini okuyamadım yolda gelirken oldum Çalışma yani... ofisine aynı yapmışlar. Evet ilginçmiş. Evet çok çok büyük poster, çok büyük bir fotoğrafıyla yani bu çeşitli 7 noktada çelişkili şeylerden, eksenlerden bahsediyordum ama bir sekizincisinde şüphesiz ki bunlar artırılabilir zaten. Ama e, sekizincisinde e, tek adam ve kitleler çelişkisi olduğunda belirtmekte e, şey var. One man show evet. var. Türkiye'de ya, yani. Şöyle bir durum da var. Gezi Park eylemlerine destek verdiği için örgüt üyeli suçlamasıyla gözaltına alınan insanlar vardı. E, bu şüphelilere yöneltilen suçlamalardan biri de devlet büyüklerine başbakana küfür etmek, hakaret etmek. Ama tamam yani bu bir suç olarak görülebilir ama ne suçu? Bu terör suçuymuş. Yani terör devlet suçu. büyüklerine başbakan başbakana küfür etmek veya hakaret etmek terör suçlamasını gerekçe olarak yapıldığı ortaya çıkmış. Mesut Hasan Bendin'in haber, radikal Gazetesi'nde. Garip bir suçlama diyor. Evet İstanbul Barosu'nda Barosu Başkanı Koca da benzeri yönde açıklamalar yaptı. Yani İstanbul'da 882 kişinin gözaltına alındığı altısının tutuklandığı ve Koca Sakal'ın bildirdiğine göre savcılar baret yani bu plastik başa giyilen işçi, iş güvenliğini sağlamak için kullanılan şeylerin baret ve deniz gözlüğünü silah sayarak tutuklama istediğini belirtmiş ve kendilerine kayıp olarak bildirilen 9 kişiye halen ulaşamadıklarını söylemiş. Ayrıca 9 evet. kişi yani durumun bir cadı avına dönüşmesi tehlikesinin bulunduğunu söylemiş. Bunun bunu gösteren işaretler var ve hatta başladı." demiş. İkinci endişemiz de sosyal medyanın baskı altına alınması demiş. Yani Baron'un açıklamasına göre 146 kişilik kayıp şikayeti gelmiş. 39 kadın, 105 erkek, 137'si bulunmuş. 9'u halen bulunamamış. Son derece vahim bir olaydan bahsediyoruz. Yani Türkiye e, Cumhuriyeti sınırları içinde son günlerde yaşanan e, ayaklanma, yani Gezi Parkı ya, olayları dediğimiz şeyler sırasında 9 ya, inanılmaz bir şey aslında yani. 9 kişinin kayıp olduğu haberi var. Evet. Şüphelilere yöneltilen sorular var. Bunlardan bir tanesi oldukça uzun. O kim bir? Ee, Ankara'da 31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve günümüze kadar devam eden şiddet içerikli kanunsuz eylemlerde cebir ve şiddet kullanarak baskı ve korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemleriyle Devlet otorisini zaafa uğratmak, devletin iç güvenliğini, kamu düzenini bozmak, başbakanlık, bakanlıklar, meclis binalarına saldırmak, kamu malına ve özel mülke zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen eylemlere neden katıldınız? diye sormuşlar. Biraz uzun soru olduğu için ben mesela bana sorulsaydı hatırlamazdım. Bilmem diye de bir cevap gelmiş değil mi? Böyle? Evet yani çok uzun soru ben olsam yani cevap tekrar bekliyorum. bölerek sorar mısınız? Kısa kısa sorar mısınız? diye Cevap veriyor. Buyurun? Ya da cevap veriyorum, bilmiyorum. Olabilir. Da denebilirdi bunu. Şiddet karşısında. eylemleri sırasında tanımamak amacıyla yüzünüzü neden kapattınız? Gibi sorularda devam ediyor. Eylem esnasında güvenlik güçlerine neden taş attınız? Kamuoyunda neden zarar verdiniz? Eylemdeki nihai amacınız nedir? diye evet. sorular soruluyor. Şimdi şöyle hısa, kısaca devamı da getirelim. Ankara'da kene diye girişe müsaade yok diye bir radikal haberi var. Kuğulu Park'tan Kennedy Caddesi'ne yürümek isteyen eylemcilere tazikli su tomalardan sıkılan tazikli su ile müdahale edilmiş Çevik Kuvvet tarafından. İzmir'deki Gezi çadırlarına polis saldırısı olmuş. İstanbul'daki Gezi Parkı eylemcilerine destek amacıyla. Evet dün sabah biraz bahsetmiştik ama evet. çadırlarını söküp almışlar İzmirlilerin ajanslardan yapılan Yeşil Gazete'den aldığımız bir haberde günün ilk gene sabah saatlerinde çok sık uygulanan bir şey hukuksuz bir baskın yapıldığı belirtiliyor. Bu arada da İzmir valisi 8 kişilik bir heyeti makamında kabul etmiş protestocuların aralarında belirledikleri fakat o sırada çok sayıda gözaltıda oluyor. Sökülüp yol kenarına atılan çadırlar gelen bir kamyonete yüklenip emniyet müdürlüğüne gönderilmiş. Bilye ile havai fişekte bulundu diyor haberde. İzmir'de 14 gözaltı var. Yasadışı gösteri yapma ve halkı galeyana getirme suçlaması Suçlama gene kısaymış. Yok daha uzun da ben özet olarak veriyorum. Başbakan'a hakaret de terör suçu sayılmış öyle mi? Evet devlet büyüklerine başbakan'a küfür ve hakaret etmek. Peki e, bu arada çok önemli bir e, bazı başka yerlerden de e, bazı parklarda devam etmekte olan çeşitli forumlar şeklinde son derece gelişmiş ve yaratıcı bir biçimde e, belki 11 11 e, şey 10 105 arasındaki gezi parkı programında e, arkadaşımız eski programcılardan programcılarımızdan sona Ertekin'in gözlemlerine de yer veririz çok doğrudan demokrasiyi hayata geçirmek için yapılan ilginç şeyler var. Bazı yerlerdeki parklarda da e, güruhlar tarafından, bazı gruplar tarafından saldırı haberleri de geliyor galiba değil mi? Evet. Yeniköy'de gerçekleşmiş bir saldırı var. Yeniköy'de toplanmaya çalışan insanlar 20 kişilik bir güruhun e, saldırısına uğramışlar. Burada tencere tava çalamazsınız siz şeklinde atılan e, sloganlar ya da bağırtlarla beraber. Çalmıyorlarmış ki. Yani öyle bir durum var. Fakat böyle e, dün saat 21, süre, 21 sularında gençlerde saldırıya uğramışlar. CHP milletvekili Melda Onur'da saldırıyı doğrulamış. Ve e, bu çok tehlikeli bir şey. Böyle, yere, böyle nereye kadar gidebilirsiniz? Bu insanları vazgeçirecek kişi, yine bu insanları harekete geçiren kişi, yani ma maalesef başbakandır demiş. Evet, şimdi devam edeceğiz bunda. Türkiye'ye biber gazı satışı yapmayın birisi de var. Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası insan Hakları Federasyonu'nun FİDEH'i. International Federation for Human Rights ya da Federation International de LOM onun bir açıklaması var. Cenevrede onları da konuk etmiştik burada. Yani. Daha doğrusu İstanbul'da yapılan toplantının izlenimlerini anlatmışlardı katılanlar radyoya. Ve, e, yani Türkiye'de yaşanan olaylarda 5 vatandaşın hayatını kaybettiği yaklaşık 7 bin kişinin yaralı olduğunu kaydedip 68 ağır yaralı ve çok sayıda tutuklu biber gazı satışı yapılmazsın çağrısında bulunmuşlar. Önemli aslında bu da. Evet, tomaların satışı ile alakalı bir haber daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi 23. dönem İzmir Milletvekili ee, yani geçtiğimiz dönem oluyor galiba İz İsmail Katmerci'nin yönetim kurulu başkanları yaptığı şirketin emniyet genel müdürlüğü için toma ve zırhlı müdahale aracı üretici ortaya çıkmış. Bu çok önemli bir haber. Nereden oldum. bu kaynak? Bu haber soldan ama diğer gazeteler üzerinden de bulabilirsiniz bu haberi. Benzer bir haberi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü 9 milyon 960 bin lira bedelle açtığı toplumsal olaylara müdahale aracı ve zırhlı müdahale aracı işin ihalesini 16 Mayıs 2013 tarihinde katmerciler araç üstü ekipman sanayi ve ticaret anonim şirketi kazandı ortaya çıkmış. Yani evet. eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili... Evet aynı zamanda bu şirketin CEO'suymuş. Evet. İsmail Katmerci'nin şirketiymiş. Eski, eski adalet burada büyük partiyi. çok önemli bir çıkar çatışması var. Herhalde bunun e, muhalefet partileri bunun hesabında soracaklardır. Bu ihale nasıl verildi? Ve kendi partisiyle. Yani bu, bu konuda e, denetimden zaten uzak tutma yolundaki Sayıştay ve başta olmak üzere pek çok denetim kurumunu e, dışarıda bırakma yolunda girişimleri verdi. Bu şeyin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, bu çok ciddi bir e, soruşturmayı gerektiren bir çıkar çatışması Evet, orada da bir işareti. etik problemi de var ama etik demişken şeyi hatırlayalım, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in sosyal medya hakkında konuştukları vardı. Sosyal medyada yasaklamak gibi, yasaklama gibi bir niyetleri olmadığını söylüyorduk ki, bu pek de mümkün değil, Twitter, Facebook o kadar kolay yasaklamak kendisi aklınızın kenarında da böyle bir şey geçemez. Aklımızın kenarından da böyle bir şey geçemez. Ama yazılı medyanın bir etiği olduğu gibi görsel medyanın da bir etiğinin olması gerekiyor gibi etikten bahseden cümleler kuruluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Evet, Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Bu Türk Toraks Derneği'nin ve Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklamalar vardı ama onlara Galiba yer, zamanımız kalmayacak çünkü önemli haberler var. Yani Avrupa Birliği toplantısı Brüksel'de speak up sesini yükselt konferansında Türkiye katılmadı. O zaman da Bakan Ergin, Sadullah Ergin protesto için katılmayınca Brüksel'deki konuşulanlarda penguen meseleleri ortaya çıkmış. Yani Bakan Ergin'in yerine konuşan müsteşar Kenan Özdemir de duran insan eylemi yapılarak dinlenmiş. Duran insan eylemi Avrupa Birliği'nde çok ilginç şeyler oluyor. Brezilya'da olaylar devam ediyor. Bir de bir komplo olayı daha gerçekleşmiş. Bu sefer olağan şüphelilerin dışında Amerika Birleşik Devletleri geliyor bir çok önemli bir komplo. Bernanke. Tanıyor musun? Hmm. Komplo Biraz daha tarif edebilmeniz mümkün mü? ben. Yani adı ben. Hı. Hmm. Benjamin'in kısası Ben kendimden bahsetmiyorum. Ben Bernanke. Oymuş. Zormuş ve yani Penguenlerin ne alakası ne peki? Şöyle alakası var dolar faizini artıracağını söylemiş. Piyasalar yıkılmış ve Türkiye'ye yansımış. Hatta deprem metaforu kullanılıyor gene. Türkiye'de ve 1.93'e çıkmış dolar. Ben mi yapmış bunu? Ben yapmış. Amerika Merkez Bankası Başkanı biraz da ondan bahsedeceğiz. Açık Gazete Because he gets up in the morning And he goes to work at nine And he comes back home at five thirty, Gets the same train every time Because his world is built on mutuality It never fails And he's all so good And he's all so fine And he's all so healthy In his body and his mind He's a well-respected man About to remember This thing's so conservative to me. And his mother goes to meetings while his father pulls a maid And she stirs the tea with countenance while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well, the effective man is out of town, doing the best thing so concerned with me. And he likes his own backyard, and he likes his bags at best, because he's better than the rest. And his own sweat smell. the best so and he a child, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's, he's also old and he's so mine. The Kings grubuyla ile devam ettik. Gene ik ikinci parçamız da onlardan geldi. Bu programda Ray Davies'in doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci Kings parçasıydı. Gene çok saygı gören saygıdeğer insanlarla dalga geçiyordu toplumsal eleştiri dozu gayet yüksek olan iyi bir grup ve devam ediyoruz saat 8.43 açık radyo burası 94.9 ve aynı zamanda da açık gazeteyi işte dünyadan ve Türkiye'den karışık olaylarla yorumlamaya çalışan bir program hem haberleri verip benim şey dikkatimi de çekti onu da ekleyeyim deminki konuşmalardan İstanbul Barosu Başkanı'nın yaptığı açıklamada. Hem bu baret ve deniz gözlüğünü silah saymak gibi bir tutuklama gözaltı gibi absürditenin ötesine geçen bir şeyin dışında çok önemli bir noktaya o da işaret etmiş Koca Sakal Barosu Başkanı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, ahim kararlarında biber gazın nasıl kullanılacağını gösteren kararlar var demiş. Rastgele uygulanması söz konusu değil, yakın mesafeden yaralıların olduğu yere kapalı alanlarda kullanamazsınız. Açık alanlarda dahi istisnai olarak kullanamazsınız. Yani açık alanlarda kullanılır ama istisnai durum gerekçesi gösterilemez diyor. Buna maruz kalanların uğrayacakları sağlık sorunlarına karşı tedbir alınmış olmalı. Bu kurallara uyulmadı demiş. Evet. Bu Baret, çok önemli bir mesele. Baret ve Deniz Gözü'nün silah olarak kullanıldığı zaman aklıma benim bir soru geliyor. Madem bu silah olarak kullanılıyor bu bir delil. Neden polisler ayakları altına alıp? baretleri kırmaya çalışıyorlar ya da deniz gözlüklerini toplayıp çöpe atıyorlar, koparıp atıyorlar. Yani bunu da düşünmek lazım. Ayrıca Başbakan Erdoğan'ın da polis kuvvetlerini güçlendireceğiz açıklaması vardı. Oradaki talebimi ben yönerimi tekrardan dile getireyim. Polise çekiç verin. Ayaklarıyla kırmasınlar o baretleri. Yazık. Ama sağlık örgütlerinin de bir ortak basın toplantısı vardı. Bu basın toplantısında da biber gazının sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili bilgiler verilmiş ve sağlık Örgütleri ortak bir bildiri yayınlayarak biber gazının yasaklanmasını talep etmişler. Biyanette de var bu haber. Hürriyet gazetesinin yaşam ve sağlık köşesinde Mesude Ercan'ın da aynı şekilde haberi var. Adli Tıp Uzmanları, Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Ümit Biçer, göz yaş kimyasalların yoğun, kontrolsüz, doğrudan hedef gözetilerek ve kapalı alanlarda kullanımının uluslararası sözleşmelere göre suç kapsamında olduğunu söylemiş ve Tomo'nun içine biber gazı ise işkence suçuna giriyor demiş. Evet, Türk Tabipleri Birliği Gösteri Kontrol Ajanları Bilimsel Danışma Kurulu'ndan da yapılan bir açıklama vardı. Biber gazı ve diğer kimyasal gösteri kontrol ajanları deniyor bunlara. Gösteri kontrolü. Kimyasal bir silah olarak kabul edilmelidir ve acilen yasaklanmalıdır diye bir bildiri yayınladı. İlk toplantısını gerçekleşti Türk Tabipleri Birliği merkez binasında kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirleyip konuyu tüm yönleriyle ortaya koyan bir çalışma yapma kararı aldık diyor. Ve kimyasal olarak kimyasal silah olarak kabul edilmeli kullananlar için de ciddi bir meslek hastalığı kaynağıdır. Acilen yasaklanmalıdır. Evet meslek diyor. hastalığı boyutu da var bu durumun. Aynı zamanda Türkiye Psikiyatri, Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Doğan Şahin de konuşmuş. En az 1 milyon kişi travmatize oldu demiş bu yaşanan polis şiddeti yüzünden. Tüm toplumlarda barışın inşa edilmesinin ilk şartı insanların en temel ihtiyacı olan güven duygusunun önemsenmesi ve incitilmemesi demiş. Son olaylarda 1 milyon insan travmaya maruz kaldığını söyleyebiliriz. Bunlardan 3'te biri, yani yaklaşık 300.000 kişi de ruhsal sorun olarak ortaya çıkması ihtimali var demiş. Ve bunların %70'inden fazlası 1 yılda iyileşecek. %20'si yani 50.000'de belirtiler kronik bir şekilde devam edecek. Türkiye çok fazla travmatize edildi. 12 Eylül darbesi, deprem, güneydoğu olayları ve benzeri durumlar ile yüzleşen bir e, benzeri olaylarla ile yüzleşen bir toplumuz demiş. Evet, Ve bu bir başta bireysel olmak üzere şiddete olağanüstü bir artış. Şiddetin de e, olağanüstü artışına neden olacaktır demiş. Evet yani Devamlı dün çok kapsamlı bir toplantıydı Türk Toraks Derneği yani göğüs hastalıklarıyla ilgilenen e, kuruluşun derneğin inisiyatifiyle Medikal uzmanlık derneklerinin bir araya gelip düzenlediği bir büyük toplantıydı. Türk Toraks Derneği'nin dışında Türk Tabipleri Birliği, Adli Tıp Uzmanları, Türkiye Psikiyatri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türk Farmakoloji Derneği yani bir araya geldiler. Ve kapalı alanlarda kullanılması, fişeğin hedef olarak kullanılması ve sadece püskürtmek için değil her alandan kullanılması nedeniyle kimyasal silah olduğu vurgulanıyor. Ve kimyasal bileşenleri de kronik kullanımında etkilenen kişiyi ve hatta onların çocuklarını bile etkileme potansiyeline sahip. Farmakoloji Derneği de işkence kapsamında değerlendirilebilir diyor. Dün e, o toplantıdan Profesör Osman Öztürk'ün de konuşması vardı. On, onların kayıtlarını da açık dergide yayınladılar. Biz tekrarlamıyoruz. Evet konuşulanlardan birisi de sözü alanlardan birisi de, avukat Turgut kazanmış müdahallerin AB muktesebatına kesinlikle uygun olmadığını söylemiş uyuyan kaçan eğlenen müzik dinleyen insanların üzerine vahşice gaz atıldığını belirtmiş kazan ve bu kesinlikle suçtur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işkence suçundan zaman aşımını kaldırdı. Mutlaka bunların hesabı sorulur demişti. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman daha doğrusu Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine baktığımız zaman da egemen bağışı görüyoruz. Egemen da gene bazı açıklamaları vardı. Esprisiz bu. Belki de kendi içinde vardır esprisi ama ben o kısmı almıyorum. Öncelikle. AB Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, AB Fasıl açmış, açmamış. Önce onlar zihinlerini açmaya baksınlar demiş ve... varmış işte espri, tamam beni durdur, orada durduralım. Ve şu şekilde devam etmiş ama onu da söyleyeyim. İğneyi kendilerine çuvaldızı getirsinler, benim göğsüme saplasınlar demiş... Avrupa'da polisin aşırı güç kullanmadığı şehir kalmadı. Sorun sadece Türk polisi mi diye konuşmuş. Egemen Bağış. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi düzenleyen bir cevap vermek elbette bize düşmez ama sorun sadece Türk polisi değil. Sorun dünyanın her yerinde aşırı kuvvet kullanan işkenceye varan uygulamalar yapan görevini kötüye kullanan polis her yerde sorun. Türkiye'de de sorun ama bu her yerde olmasa Türkiye'de olmadığı anlamına hiç gelmiyor. Ama bu çok bayatlamış argümanların da artık bir kenara bırakılması lazım. Konuyla o, alakalı bir haber daha var. Bir de şeyi söyleyeyim. Tara O'Grady Bahreyn Rehabilitasyon ve Şiddet Karşıtı Örgütü'nden görevli İrlanda merkezli bir e, sivil toplum örgütünde e, gözlem Bahreyn'deki kendisi de eylemci olarak mağdur olmuş. Bahreyn'deki durumla da paralelliklerinden bahsetmiş. Bahreyn'de de bütün dünyanın göz yumdu ve sözünü bile etmedi. Müthiş şeyler oldu. Korkunç biber gazı kullanımları ve gözleri çıkan insanlar filan. Onlar es geçildi. Çünkü orada Amerikan üssü var. Suudi Arabistan'ın büyük bir etkisi var. Suudi yani. Arabistan filan. Yani başka bakan bağışa cevap vermek kimseye düşmez. Ama Türk polisi Bahreyn'den aşağı kalan, kalan durumda değil diye Söylüyor. Sen ne diyordun? Ya merkezi Paris'te bulunan Uluslararası İnsan Hakları Konfederasyonu da yaptı. Söyledim işte onu ben biraz önce. Aa, orayı ben atlamışım Hı -hı. kusura bakmayın. Evet evet. evet evet. Yasaklanmasını istiyor. Evet evet yasaklanmasını istiyor. Yani bir de haber vardı onu teyit edemedik. E, i̇şçiler, dünya genelindeki işçiler, yani daha doğrusu biber gazı fabrikalarında çalışan işçiler e, kendi fabrikalarının önünde de bir eylem yapacaktı. Bu haberi teyit ettikten sonra söyleyelim. Evet, şimdi e, Avrupa Birliği toplantısında da duran adam eylemi yapıldığını da söyleyelim. Konuşmacı olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin davetli oldu ancak yerine Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir'in katıldığı toplantıda 22 basın mensubu duran adam eylemi yapmışlar. Ve duran adam eylemi aynı zamanda Brüksel'in ünlü Grand Place. Adli meydanında da gerçekleştirmiş hürriyetin. Evet. Vera haberlerinden okuyoruz. Terör örgütü üyesi olma e, suçlamasına maruz kalır mı bu duran insanlar peki? Olması lazım. Evet, olmaması lazım. İşte de Avrupa Birliği Genişleme Komiseri İşte Fünül'den de üye ülkelere Türkiye'nin katılım müzakerelerinde engelleri kaldırarak fasılları açmaları çağrısında bulunmuş. Türkiye lehinde konuşmuş. Bu arada polis demişken polislerin de mağdur olduklarına dair bir haber var. Önemli bir haber aslında o da. Evet Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde vardı. E, polis artık o kadar fazla yoğun müdahale altına kalmış ki e, bir kere tayinler beynime... falan durdurdu. Evet tayinler durmuş. Bilim. Kafama sıkacağım artık. dilleri gelsin bizim yerimize diye. E, kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Radikal Gazetesi'nde vardı bu haber ve oldukça yoğun ıı, travmatik edilebilecek durumların da bu, ıı, polislerin başına geldiğinden de söz edilebilir galiba. Evet geziden çıkamıyorlar. Gezi olayları nedeniyle izinleri durduruldu deniyor. Şark tayinleri de bir yıl ertelenmiş. Polislerin durumu iyi değilmiş. Sosyal medya kullanarak tepki gösteriyorlar. Tayinim çıkınca kira kontratımı iptal ettim. Gidecek olduğum ilde ev kiraladım. Yeni ev bulmak zorundayım. Kaparağım da yandı diyor mesela. Evlenecektim. Hazırlıklar tamamdı ama kalmadı böyle bir durum diyor. Alt üst olmuş. Hayatlar oluyor. Resmen gibi, evet. modern köleyiz. Atalarımızın yapmadığı sömürgeyi bize yapıyorlar diye çeşitli tweetler atılmış. Bunlara da tabi bunların polis olduğu nereden belli filan diye savunmalar gelecektir ama oldukça bildik, tanıdık ve çok zor durumda olduklarını biliyoruz. Ayrıca da kendileri de ne kadar maruz kaldıklarını da meslek güvenliği açısından konuştuğumuz Ölüzat Hiryaki epey anlattı. Bir türlü yayınlama fırsatı bulamadık onu ama yani polislerin uzun zaman maskeyle çalışmalarının bile sorun yaratacağını da Onların da bir meslek grubu olarak zor şartlarda olduğunu söylemiştim. Mesleki deformasyon fakat doğrudan saldığını etkileyen bir deformasyon bu. Türkiye'nin biber gazını ithal ettiği ülkeye gidelim isterseniz Brezilya'ya. Brezilya'da da son 20 yılın en büyük gösterileri yaşanıyordu. Hükümet geri adım atmış ve olayların başlamasına sebep olan toplu taşıma ücretlerine getirilen 20 centlik zam, zammı geri aldığını söylemiş. Yapmayacağını Böyle bir zammı yapmayacağını söylemiş. Ee, ama e, tansiyon düşmemiş, düşmemiş. anlatılıyor. Bakanlardan biri de Türkiye'dekinden daha e, şey sert olmayan eylemcilerden bahsetmiş ki yeterince izlememiş herhalde. Kesinlikle. Türkiye durumunu Brezilya meselesini kıyaslamalı olarak konuşacağız. E, dinleyicilerimizden gelen son derece ilginç açıklamalar da var. Başbakanın olimpiyatlara hazırlık olarak şeyi de açtığı bir durum var ya, Akdeniz olimpiyatlarını. Evet, evet. Orada da protesto gösteriyle karşılaşmışlar. Olimpiyatların ne kadar muazzam bir iş olduğunu anlatan Brezilya'nın başı da e, tamamen olimpiyatlarla belada ve bunun e, olimpiyat e, gösteri, isyan, ayaklanma bağlantısı üzerine konuşma fırsatımız olacak. Ama biz hemen şeyi söyleyelim bir de e, dolar 2 lira olur mu diye vatan atmış manşetini mesela. Çok i̇syan gibi. Evet. Amerika'nın para musluğuna akıl açıklaması dünyayı salladı. En ağır darbeyi Türkiye yedi diyor. Ali A. A. Oğlu, ekonomi gazetecisi yapmış. Yani bir yandan olimpiyat provasının haberlerini verirken Başbakan Eşi ve ICMG Başkanı Amar Adadi ile birlikte hani, Lorke tribünleri coştururken Mersin'de oluyor. Görkemli açılış 17. Akdeniz oyunları. Spor ve barış kazansın Akdeniz bizi birleştiriyor derken bütün dünyadaki Türkiye başta olmak üzere ayaklanmalardan pek bahsetmemiş. E, fakat e, bu arada da işte mesela Bayağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tahvil alımını 2014'te sonlandıracağını açıklayıp buna ayağa gazdan çekmek olarak tanımlanıyormuş hamle. Piyasalarda dengeleri değiştirdi deniyor milletin haberinde. Dolar 1.937 Türk lirası ile tarihin en yüksek seviyesine çıkmış. İstanbul borsası onda 82'li kayıp yaşamış. Merkez Bankası'nı harekete geçirmiş. 6 ayrı ihaleyle toplam 350 milyon dolar satmış Merkez Bankası. Ama kur yerinden kıpırdamamış. Borsalar çakılmış. Türkiye en büyük çakılma 6.82 ile Brezilya 3.18 ile Çin 3.10 Hindistan 2.86 Rusya 1.64 ve Almanya 318'de. ile Bütün bunların müsebbibi işte şey adam Gold, Merkez Bankası'ndaki Goldstein Ben Ben o Ben Bernanke o. Ben 1984'teki Büyük abi zannetmiştim Değilmiş, Değilmiş. Ben. Bu ama Şimdi Yeni Şafak Gazetesi Bugün açıklamış durumda Gezi arka dosyasını Açıyoruz diyor ve Bir Deutsche Bank kirli takas 28 Şubat sürecini tetiklediği 2001 krizinde başrol oynayan Deutsche Bank, Alman Deutsche Bank gezi eylemlerini fırsata çevirdi. Banka aracı kurumu aracılığıyla borsanın en çok işlem gören 8 şirketin hisselerini Citibank'ten almış. Şüpheli takas. Kar 187 milyon Türk lirasını geçmiş. Evet, Yeni Şafak gazetesinden bu. Yeni Şafak gazetesi de bu aralar oldukça yükselişe geçti. İki var. Erdoğan'ın evine 3 bin kişiyle baskın gezi protestosunu çevre eyleminden çıkarıp sokak savaşlarına dönüştüren marjinal grupların saldırı girişimi boşa çıkmış Tahir Alperi'nin haberi. 3 mimin örden önce Londra ve Mısır turu diyor. Çok tehlikeli bir oyuna girmiş evet. olduğunu açıkça söylemek gerekiyor yani bu haberlerle ve geze eylemlerinden aylar öncesine sahnelediği Miminler oyunu ile olayların provasını yaptığı ortaya çıkan Mehmet Ali Alaboray ile gösterilerde başrol oynayan bazı isimlerin Mısır ve Londra ziyaretleri mercek altına alındı diyor. Bu Bütün bu büyük üç ayaklı büyük komplo operasyonunda Ben Bernanke'nin Fed operasyonunu koymamış. Onun sağ alt köşede küçük bir tek sütuna, iki sütuna vermiş. Fed şoku diye borsalar %2 düştü düştü diyor. Bunu geçiyorum. Bu arada da Star gazetesinde de hedef çözümü sabote etmekti diye aynı yönde bir e, komplo şeyi var. Başbakan yardımcısı Sır Atalay Gezi Parkı'ndaki çevreciler üzerinden geliştirilen eylemlerin hedefi çözümü engellemek. Buna izin vermeyiz. Demokratikleşme sürecek demiş. Ve süreç verimli işliyor. Reformlar etkilenmez demiş. Evet oldukça tehlikeli bir yöne doğru gitmeye devam ediyor Yeni Şafak ve Star gazetesi. Yani bir yandan baktığınız zaman gazete diyorsunuz, paraliz satan alıyorsunuz. Ama bir yandan baktığınız zaman Kazlı Çeşme gibi mitinglerde insanlara bedava dağıtılan bir e, gazete olarak da görülebiliyorsunuz. Propaganda değeri oldukça yüksek bu e, gazeteleri. Ama yani Mehmet Ali Alabora'nın galiba peşini bırakmayacak gibi duruyor bu Yeni Şafak gazetesi. Öyle görünüyor. Dolaylı Sen... yoldan ya da doğrudan hedef göstererek yani genç bir aktörün hayatını e, böyle tehlikeye atma durumu gibi bir şey söz konusu. Ama sadece mesele Yeni Şafak'tan ibaret olsa gene iyiydi diyebiliriz. Çünkü bizzat başbakan ve çevresindekilerin de az ismini vermeme vermeden işte banka reklamlarına çıktığı vesaire söyleniyor. E, bu arada da sonuç haberlerden Çevik Kuvvet'e %50 takviye haber var akşam gazetesinde. E, polisi güçlendireceğiz dediğinden hemen sonra başbakanın açıklamasından özel haber var. İlk hamle İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 2200 polisle takviye edilmiş ve böylece toplam sayı 6200 olmuşmuş. Nasıl nasıl masa başındaki polisleri çevik kuvvet mi yapmışlar? Takviye detayına bir bakacak vaktimiz yok ve ilk defa tarihte de uzun bir süreden beri büyükşehir belediye başkanının top başın İstifa haberi gelmiş. Yok şaka bu. Böyle bir şey olmamış. Üçüncü dönem adaylarını koyacakmış. Ama şakalı fornu çok erken söylediniz. Bir şey biraz daha bekleseydiniz. Ee, belki üzülenler olacaktı. Alt, belki sevinenler halkı olacaktı. Halkı yanıtma, e, yanıtmak istemem. Dura bile halka soracağız demiş. Üçüncü köprü. Üçüncü havalimanı. Dura tabii ki halka soracak. Yani bundan daha normal ne olabilir? Hangi dura dura nereye koymak istiyorsa oranın insanlarına sorması gerekir. Normal ama yapılmayan şeyler bunlar. Evet. Bunu şimdi açıklıyor. Üstelik de zarar açıklaması yapmış. 60 milyon lira. Tüm projeler halka anlatılacak. Bir otobüs durağı için bile görüş alınacak demiş. Çadır yakılmasıyla ilgili 4 zabıta görevden alındı. 3 kişinin de iş aktif hesedildi diyor. Yani bu çadır yakılması İstanbul'un merkezinde bir 4 sabıta karar vermişler kendi aralarında otururken hadi yakalım şu çadırları. Hazırda polis araya toplamış. Hadi gidip bunları yakalım diye ve onların görevden alınmışlar. Yani bir çadır yakmak gibi yani mala zarar vermek ve toplumsal olayları kışkırtmak gibi bir suçlama gelmemiş. Ay, amirler nerede? Amirlere herhangi bir şey yok mu? Yani o telsizleri var o şeylerin amirlerinden galiba. Bazı direktifler alıyorlardı yakarken görülüyordu o telsizler. O telsizin başındakilere dair hiçbir şey yok galiba. Yok. Hiçbir şey yok. Peki ara verelim. Açık gazte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 Sizin önüne bağlanacaktık fakat e, telefonda bir düşme oldu tekrar bağlanıyoruz. Bu arada e, sizinle esas olarak Brezilya Türkiye'deki protestoları ve Rusya Türkiye'deki siyasetleri karşılaştırmalı olarak okumaya çalışacağız e, ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de e, değinme fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorduk özellikle. Bu Türkiye-Brezilya mesele kıyaslaması konusunda ilginç bir e, eski bir çok e, köklü bir dinleyicimizden de sıkı bir mektup aldık. Onları da devreye sokabiliriz. Günaydın Sezin. Merhaba nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. E, i̇yiyiz valla. E, Benim telefondan düşme olan ne lobisi acaba? Çok merak ediyorum. Şey... Kablo. <gülüyor> Telefon <gülüyor> kablosu. Faiz de olabilir. Vallahi bu işin içinde bir iş var ama ne oyunlar oynanıyor. Neyse işte oyunu bozduk, bağlandık. Bağlandık. Evet. Ama şey evet. bu son komplolo ne diyorsun peki? Sadece son dakika beri olarak diyorsun mu? bahsediyorsun? Ben'in komplosu. Tabii bu hani şey. Ben e, Bernanke. Adı, hayır onu bilmiyorum, onu kaçırdım. Amerikan Merkez Bankası evet. Başkanı'nın dolar faizini artırarak. Evet. Başta Türkiye olmak üzere bütün gelişime yolundaki önemli ülkeleri vurmasına ne diyorsun? İşte tabii ki yani olay budur yani. Sizin elinizde zaten. bir lobi var mı peki? Zaten yani he, artık hepimiz bir komple olduğumuz için <gülüyor> evet. küçük kendi çapında herhalde bu iş oraya gidiyor çünkü. Dün e, terör örgü, artık hani e, örgütü biliyorsunuz daha önce e, egemen bağışın vesaire ağzından durduğundan sonra dün dil darbeye e, giriştikleri iddiasıyla insanların işte, e, suçlanması e, gezide gösteriye katılanların e, bu tabi yani artık olayın hani geldiği boyutu gösteriyor aslında. Bu e, gerçekten çok ciddi bir şey ve e, gene işte e, internet üzerinden işte sosyal medyaya takım yasakların e, kısıtlamaların farklı isimlerle yani gelmek üzere e, siber işte, suçlar vesaire diye siber saldırılar adı altında geliyor olması çok hızlı bir şekilde. Bunlar zaten aslında <gülüyor> nein ne olduğunu çok iyi gösteriyor komplo vesaire <gülüyor> teorileri burada artık ne kadar hani olayın e, döküldüğü bir anlamda şeylerinin boyalarının <gülüyor> nokta herhalde bu hızla işte toma ihalelerine girişilmesi, biber gazı ihalelerine girişilmesi bunların çok büyük ivedilikle Türkiye'de hiçbir şeyin yapılmadığı kadar hızlı yapılıyor olması. Ee, Demek ki T TOMA ihalelerinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden evet. bir milletvekilinin olması şirketin CEO'su olarak gözükmesi de çok önemli bir e, çıkar çatışması meselesi. Büyük bir olay yani. Değil mi? Ee, tabii yani daha yani bir yerde ortada olan bunlarla ki AKP'nin kendi kendine karşı lobisi herhalde oluyor bu. Başka türlü adlandırmak mümkün değil. yani AKP'nin bu tarz bir politika izlerken zaten başka bir herhangi komplo teorisini vesaire kendine karşı gerek yok. Kendisi zaten o rolü şu güzel üstlenmiş vaziyette. Çok acı bir şekilde aslında. Evet. Yani bugünkü gazetelerde yani hükümete bu komplo teorisini hı hı. yaygınlaştıran gazetelerde başta Yeni Şafak Deutsche Bank, Üniversitesi Bank'ın birinci derecede şüpheli ertesi gün operasyonu yaptıklarını, e, ikinci olarak da e, işte bir grubun bir marjinal gruplar diye adı verilmemiş ama Erdoğan evine 3000 kişiyle baskın yapacağı evet. haberini, Üçüncü olarak da gene e, mi minör oyununun e, önce Londra ve Mısır'da bir tur yapılmış olduğunu Mehmet Ali e, Alabora'nın resmini de koyarak sürdürdüklerini görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir oyun olarak gözüküyor yani. O oyun evet tehlikeli oyun işte bu aslında tam da. işte Christiana Manpur'un Taraflı yayın yapmaktan ötürü suçlanması işte takvim gazetesi tarafından. Ondan sonra burada da e, yani e, Christian e, Amanpour'la ilgilisi yapılacak bir suçlama varsa e, ancak şu olabilir bence e, fazla dengeli yayın yapması aşırı evet. dengeli yayın yapmaya çalışması bu ancak CNN e, e, International'a yöneltilecek suçlama bu olabilir. Çünkü hiçbir e, şekilde ölü sayısı hiçbir şekilde işte şey e, yaralı sayısından da, bahsedil demedi. tas sürekli 9 kişinin kaybolduğundan bahsediyoruz. Şu anda kayıp olan evet. hesabı verilemeyen 9 kişi demiş İstanbul Baro Başkanı'nın dünkü resmi açıklaması bu yani basın toplantısı. Yani evet yani bu çok inanılmaz şeyler tabii hala ortada oluyor. İşte Mersin'de olaylar vardı gene ee, şey, dün akşam yani bütün bunlar hani nasıl oluyor, ne oluyor vesaire. Yani hani hala o şeffaf sağlanmış değil. Bu çok ürkütücü bir şey tabi. Ve üstüne üstlük yani o dönemde de yani mesela Brezilya'daki gösterilerden bahsederken Cene'nin International ölü sayısı şeyde şey yani hani insan bu anlamda yaralanması falan filan. Brezilya'da can kaybı bu ile ilgili değil de yaralı sayısı dakika dakika mesela güncellenmek söyleniyordu. Türkiye ile ilgili hiç böyle bir şey olmadı. Ya kaç bin yaralı oldu, kaç kişinin gözünü kaybettiğini bile öğrenmek imkanı yok. Sadece afaki bir takım ortalıkta dolanan Rakamlar fakir rakamlardan ibaret yani hakikaten yani. akıl durdurucu ya, bir bu, durum. bu konudaki hayır durumda şey de çok ciddi yani Türk Tabirliği'nin e, özenli çalışmaları olmasa özellik ve bu konuda zaten hiçbir rakam vesaire ortada olmayacak Canhanlı yani. onlar evet şey yapıyorlar tabi bu Brezilya ile ilgili biraz da paralellik konuşurken e, bir şey söylemek istiyorum Emrah evet. İmre dinleyicimiz Evet, ben onu çok, ben de soracaktım şeyini, onun yorumlarını, evet. Çok ilginç bir şey getirmiş, yani São Paulo'da yaşıyor epey zamandan beri. Evet. Ve kendisiyle bağlantıya da daha sonra kuracağız, bugün değil ama denk getiremedik ama. Hı hı. Yani şeyi söylüyor, Sao Paulo valisi ve belediye başkanı 28 centlik zamla 3.20'ye çıkılan otobüs metro bilet ücretini 3 real'e geri çekildiğini... Evet. ...ama yani protestoların kısa vadede sonuç verdiğini ama Movimento Parse Livre'nin yani bu serbest, işte, yani bedava olmasının esas amacı indirimin ötesinde mutlak bedava ulaşım olduğu için mücadeleye devam durmak yoktu. Bu bir. İkincisi de gözünüzden kaçtı mı bilmiyorum diyor. FIFA genel sekreterinin Nisan sonunda yaptığı açıklamaları hatırlatmak istiyor. Çünkü evet. çok müthiş bir şey bu. Jerome Falken'in FIFA evet. başkanı açıkça fazla demokrasi olan yerde Dünya Kupası Olimpiyat gibi şeyler örgütlemek iyi olmuyor diyor. Zorluk çıkarıyor diyor. Tek adam yönetimi var diyor. Evet. FIFA Lobis çok enteresan ama dört günlük bir sempozyumda yani İmre'ye de çok teşekkür ederek buradan hemen söyleyelim. Valk'e delegelere Nisan haberi bu. 24 Nisan 2013'te BBC'de çıkmış. Yani çok güçlü bir devlet başkanı olduğu zaman karar verebilen belki başkan Putin gibi. 2018'de çok daha kolay bir, Almanya gibi bir ülkede bir sürü seviyede işte eyalet seviyesinde, devlet seviyesinde ve şehir seviyesinde konuşmanız gerekmiyor o zaman diyor. Bu muazzam ilginç olan, önemli bir olay yani. Aslında işte e, bu, burada yani tabii ki bir, bir komplo vesaire aramamak lazım. Tam da e, şey hakikaten doğru olanın itirafı gibi bir şey neredeyse. Çünkü böyle büyük e, şeylerde, organizasyonlarda işte, bir dolu inşaat yapılmasının altısının vesaireye e, bir, bir dolu detay var yani. Ve e, alınması gereken çevreyi ilgilendiren, çevre derken sadece e, şey bakımdan çevre değil yani e, ekolojik olarak çevrede insanları mahalleleri vesaire ilgilendiren e, bir sürü karar var tabii ki ve en önemlisi e, devlet bütçesine önemli bir yatırım yapılması durumu var e, bunların yapılmasında da öyle e, d, d, halka danış git orada çevrede insanlar ne düşünüyorlar ihtiyaçları nedir bu noktaya girdiğiniz zaman işin içine Aslında tabi çıkmanız mümkün değil e, ve ta, elbette ki bunu e, demokrasiden fazla nasıplenmeyen bir yerde e, yapabilmek çok daha kolay e, evet. e, da Almanya'da çünkü mesela e, yakın zamanda işte Almanya'dayken e, bir, e, herhangi bir mesela evinizin önündeki ağacın kesilmesinde söz sahibisiniz yani bir ağacın kesilmesinde dahi e, orada hemen çevresinde oturanlar e, konuyu bloke biliyorlar e, istiyorlarsa ee, ki insanlar da yani e, böyle şu taleplerde e, kendi sadece işte çevreye olan zararına falan geçtim. Kendileriyle ilgili haklı bir argüman sunup e, haklı buldukları karşı çıkabilirler. E, o zaman bir ağaç kesmek dahi bu kadar zorlaşırsa, zorsa tutup da e, devasa işte şeylerin, sadyumların yapılmasından devlet kaynaklarının böyle bir şeye yönlendirilmesi kadar yani Sesin niye? çok iyi gelmiyor. <gülüyor> Sesin. Tamam. Ee, tamam. Bir adin kesilmesinden mi de bu kadar zorlukların yani ince eleyip dokunmanın yaşandığı bir yer mi? Değil mi? Böyle bir organizasyon yapmak kolay. Yoksa son derece işte her şeyin en tepeden alınan kararla yapın talimatıyla yürüdüğü bir yer de mi kolay? Evet, i̇şte ama, bu bu, ama FIFA gibi zaten dünyanın en büyük endüstrilerinden bir tanesi işte futbol endüstrisi, eğlence sektörü ya da futbol sektörü başlı başına en karlı, milyarlarca doların senelik kârların el değiştirdiği bir şey. Burada onun başkanı demokrasinin fazlası da zarar verir Var. demesi çok önemli bir açıklama bence. Bizim gözümüzden kaçmıştı dinleyicimiz imle sayesinde e, a, gördük bunu. Aynı sorunun kesinlikle Türkiye'de de olduğunu e, söylememiz mümkün. Evet. Yani tek adam zaten tek adam yönetimine doğru hızla gitmekte oldu. Yani bütün meselenin büyük yani İstanbul'dan çıkan e, İstanbul'un merkezindeki meydandan ve oradaki parktan çıkan mesele büyüyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın esamisi bile okunmadı. Tek adam Erdoğan sadece vardı. Dün bir çıkıp konuşmuş. Ona duran yerini bile halka soracağım demiş. Sanki evet. bir lütuf gibi. Duran yerini elbette halka sorulması gerekir. Ama hangi halk şimdi? Oradaki e, kim? Kullananlar mı? Nedir? Bunlar aslında evet. tabii e, cilalı laflar ama yani ee, hangi halk derken şeyi kastediyorum yani, otobüs kullanmayan bir dolu insan var veyahut da e, o durağa hiç uğramayacak olan insan var kim karar verecek yani burada e, yöntemler vesaire hiçbir şey e, bir prosedür oluşturmadan hiçbir şey kurumsallaştırmadan böyle laflar etmek güzel e, ama yani bunun içeriği nedir gerçekten çünkü e, işin, madalyanın öteki yüzünde de aslında tek adamda cisimleşen bir güçten bahsediyoruz evet ee, fakat bu güç sadece Erdoğan'ın meselesi değil aslında bence bütün e, e, e, kabineden çıkıp da açıklama yapmayan e, veya da bu komplo teorilerine prim vermeyen veya da işte e, ne kaç kişi oldu acaba? Yani en iktidalli bilinen insanlar bile iktidar sahibi bilinen ve işte uluslararası pi, piyasalar vesaireyle ilgilenen mesela hani sadece e, sağduyu bakımından değil veyahut işte yurt dışını tanımak, bilmek, orada okumuş olmak diyelim ki yani hani neyin ne olduğunun aslında farkında olabilecek durumda ben bunu kastediyorum. Hani yurt dışında eğitim vesaire görmüş olmakla. insanlar birebir gözlemiş bunu, insanları geçtim. Pragmatik olarak mesela bunu dert edilmesi gereken Ali Babacan gibi biri bile Komplo bu işin içinde iş var lafına. Adeta herkesin eline bir senaryo verilmiş de bu senaryodan işte şey o kağıttan okuyorlarmışçasına ee, aynı şeyleri söylüyor olmaları çok düşündüm. Evet 7 bin civarında yaralıdan 15 civarında insanın gözünü kaybetmesinden 60 küsur 69 civarında Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarından bahsediyorum. 69 civarında ağır, kritik durumda olan yer bahsediyoruz. Ve bunlardan tek kelimeyle söz edilmiyor. Akıl alacak iş değil yani. Ve 9 kişinin de resmen baro başkanının ifadesiyle henüz kayıp durumda olduğu, haberinin alınmadığı, işte bilmem babasının silahından dolayı tutuklanan çarşı grubu üyelerinden bahsediyoruz. Emekli polis olan babasına ait silahların hesabını tutuyorlar. Ve dediğin gibi senin de hiçbir bütün bu Adalet ve Kalkınma Partisi, bütün bürokratlar, parti meclisi üyeleri, sorumlular partinin yetkililerinden bütün bunlara ilişkin tek bir kelime bile yok ve İstanbul Olimpiyatları'nın provasını yapıyoruz diyen bir Başbakan Erdoğan var 17. Akdeniz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapılırken hangi İstanbul'da hangi olimpiyatlardan bahsediyoruz? Aslında var bir bakan Egemen Barış var. Sadece bizle mi oluyor diyor. Avrupa'da şiddet olmayan bütün şehir kalmadı. Sanki sadece Türk polisi yapıyor bunu der gibi. Ya o o açıklamada e buldum o onu, onu gene aynı senaryodan hani aynı kağıttan okur gibi diyorum ya. Evet. Bunu söyleyen başbakanın bizzat kendisi de işte bunu söyledi yani işte basically bize mi oluyor? Her yerde işte yani hatta işte başka yerde alıp götürüyorlar direkt hiç sıkmadan gibi. Yani böyle gerçekten hani Erdoğan'ın belki buna inanıyor olması bilmiyorum mümkündür. Ama e, herhalde bir süre yaşamının bir kısmını Türkiye dışında geçirmiş e, bir işte herhangi bir yerde e, Türkiye dışında Avrupa'da Amerika'da vesaire okuyarak geçiren bir Avrupa ve Amerika suçlanıyor o yüzden onları örnek veriyorum. Birinin herhalde yani o hayatı orada deneyimlerken, böyle olmasını biliyor, duyuyor, görüyor olması lazım. Hani buna inanmak için hakikaten yani ve inanarak söylemek için göz göre, göre yalan söylemek lazım. Bilemiyorum. Yani egemen bağıştı yaşamını bir kısmını. Amerika'da geçirmiş bir insan. Herhalde orada neyin ne olduğunu biliyordur. Evet, yani çok doğrusu 882 gözaltının altı tutuklamanın olduğu bir yerde bahsediyoruz. Ve mesela bu sosyal e, medya denen Twitter, Facebook gibi e, araçlarla ilgili olarak da ilginç şeyler var. Yani bizzat e, kimilerinin, kimi bakanların e, şey olduğunu, kılıç mesela Hüseyin Kılıç şey, e, bu, o konuya da müdahale edileceğini söylemişti. Bugün dün yapılan bir açıklamada Binali Yıldırım'ın e, sosyal medya yönelik bir çalışma mevcut değildir demiş. Ama bir gün önce Başbakan yardımcısı da sosyal medyaya düzenlemeler yapılacak diye muğlak bir, çok endişe verici bir açıklama yapmıştı. Şimdi, mesela Biyanet'te de şeyi görüyoruz. Twitter operasyonu yapılmış aslında. Twitter denen bir bela yer demişti. To sosyal, evet. toplumsal bir bela olduğunu söylemişti. Ve Twitter kullanıcılarına yönelik bir gözaltı dalgası da var. İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da onlarca kişi gözaltına alındı. Ve evet. gözaltı sebebi de suç işlemeye tahrik ve kanunlara uymamak diyor ama birisiyle görüşmüşler adını vermeden mesela anetten sebep bunlarla sınırlı değil. Hangi partiye oy verdiniz? Ailende direnişçi ya da başbakanı sevmeyen insanlar var mı gibi sorular var. Bu, yani Bugün, bu sabah Tan itibaren şeyde e, bahçe tadında, İnönüs tadında e, dev bir Kim, Kim Il-sung'un ya da Kim Jong-il'in portrelerini hatırlatacak şekilde dev bir e, portresi asılmış bulunan başbakanın e, şeyi altında başbakanı sevmeyen insanlar var mı soruları soruluyor. Yani bir fişlemeden de bahsediliyor. Twitter kullanıcısı önce Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya çekildiğini daha sonra da savcı karşısında çıkarıldığını belirtmiş. Ve sonunda da savcı telefonuna bir süre el koymuş. Neden olduğu bilinmiyor. Çok teknik açıklamalar da yapmış. Önemli aslında. Zorla kazlı Çeşme Mitinginin izletildiğinden bahsettiniz mi gözaltına alınanları? Hayır. hayır. Böyle bir durum da vardı. Biz de, Biz de... Evet, gerçek bir işkence olmalı yani. He, ben bu kazlı çeşmedeki miting için özel olarak söylemiyorum ama herhangi bir partinin, herhangi bir mitingi <gülüyor> zaten izlemek, bu, bu, bu, hani çok gönüllüseniz zaten yani ve katılmak istiyorsunuz, buna katılırsınız ama hani sonradan böyle özellikle e, se seyretmenin. <gülüyor> Yani nasıl bir şey olabileceği, gerçek bir işkence olacağını tahmin edebiliyorum. Yok, bu, evet. bu kadarını yapmış olamazlar. Yok, İstanbul Barosu tarafından. Avrupa, e, e, İstanbul Barosu tarafından. polisi olamaz. <gülüyor> yani şimdi şöyle bir şey var yalnız. Aslında filmi geriye sararsak, bundan bir yıl önce hatırlarsanız Mayıs ayında aşağı yukarı bir yıl önce... Polisin işte bu ses çıkaran Joblar hikayesi vardı evet. bir, bir ihale ile o da Avrupa Birliği'nin ülkelerinde Amerika'da olduğu gibi toplumsal müdahale için diye onların alınmasından bahsediyorduk. Biz, bu sadece bizim hani bir tane e, ağımıza diyelim e, dalga boyumuzun yakaladığı bir haber. Ağımıza düşen bir haber. Ama o kadar çok aslında böyle detay var ki yani Twitter vesaire sosyal medya düzenleme konusu da aslında çok uzun zamandır gündemde. Çünkü işte bir e, işte blogların yasaklı kaldığı, YouTube'un yasa, e, çok uzun süre şey kullanılamadığı vesaire. Bir ülke yani hani e, biz e, neden bahsediyoruz bu arada? Yani zaten biz bunun içinde yaşıyorduk. Sadece park ları birleştirmek hikayesi yani aslında AKP'nin maalesef iktidar partisinin bu konuda bir öngörüsü var zaten. Ee, sadece ya, polisi güçlendirmekten tutun işte bu toplumsal müdahale araçlarına vesaireye e, Yani bu bugün e, altyapısı bu anlamda poliste veya da şeyde ya, Polis şiddetinden bahsediyoruz çok uzun zamandır Polis şiddetinin e, önemi bu arada nedir? E, daha önce benim e, Güney Amerika Devrimleri uzmanı hocam Eric Selden'den bahsetmiştim bir hı hı. sözünden Polis şiddeti ki zaman tesadüfi değildir bir mesaj vermek içindir ee, en tepeden e, Kurgulanmış bir mesajı vermek içindir Ve polis uzun zamandır bir mesaj veriyor Zaten vermeye çalışıyor halka i̇şte hamile kadınların dahi itilmesinden Neredeyse dövülmesinden sürüklenmesinden bahsettiğimiz bir ortamdayız Kaç tane polis şiddeti kaydı Çıktı ortaya öyle değil mi Yani e, boyun eğ e, şey, e, isyan etme e, e, Otoriteye işte, Otoritenin tahkimi altına gir Mesajı zaten veriliyor Evet Epeydir Evet. E, fakat e, bu bir toplumsal hareketlilik bu anlamda demek ki bekleniyor. Tek Be beklenmeyen, hazırlıklı olunmayan bu derece e, damağdan bir anlamda hareketin ortaya çıkması. Bu derece samimi ve e, marjinal grup diye işte e, ki Tanıl bu da bu konuda çok güzel bir yazısı vardı. Hani marjinali nedir diye tarifleyen. Hani... E, olmasına artık hani o kadar önemsenmeyen fakat o, önemsenmediği halde var olduğu için hala tahammül edilemeyen bir kitle olarak adlandırıyordu marginali, marginalileri ya devletin kafasında böyle bir tanım var zaten yani e, ta, varlığına tahammül edilemeyen insan kitlesinin aslında son derece e, Türkiye'nin de ekonomisinde vesaire e, çok da o e, he, inmeyi kazandıran insanlar arasında olması çok düşündürücü bir şey. Yani yaratıcı bir kitleden bahsediyoruz. Şöyle sadece işte orada gezide gösterilen yaratıcılık açısından söylemiyorum. O pek çok gösterilere katılan bir, bir, bir olan insan genç ve son derece aslında hani gündüz işinde çalışıp edip ondan sonra gösteriye katılan ve e, ekonominin de hani beyaz yakalı işlerinde vesaire çalışan yani e, sadece e, e, bir, bir hani ekonomiye e, katkısı bakımından belki e, birçok kitleden çok terdeken insandan daha büyük e, baktığınızda işte bu gününde e, maalesef dengelerine vesaire baktığınızda katkı sağlayan insanlar. Bir de çok acıklı bir şey aslında çok inanik bir şey. Ee, ve bu kitleden de beklenmiyordu muhakkak ki bu. Bunlar zaten evlerinde otururlar, e, bir şeye karışmazlar, en fazla homurdanırlar veyahut da işte oy vermezler e, gibi e, o anlamda malinalleştirilen bir kitleden geliyordu. E, tepkinin mesela da, özünde, yani orada pek çok insan var, pek çok kitle var tabii ki. Türkiye'nin her tarafında çok değişik insan grupları var ama bu önemliydi, önemli bir noktaydı. Tepkinin. Tarık Ali'nin de tekrar Ankara'dan yazdığı bir yazı vardı. ve orada bahsettiği bu işte Pakistan kökenli İngiliz düşününün çok önemli bir dikkat çektiği nokta vardı. Bu insanlar işte şey yapıyor, işlerine gidip çalışıyorlar. Ankara'daki kendi de denk geldiği tanıştığı göstericilerden bahsediyor. Ve belli bir saatte işte hazırlanmaya başlıyorlar. Hani aile işte şey hani bir dizi seyredelim... bir işte ya da işte televizyon karşısında otur geçirelim hani biraz boş vaktimiz de, de işte öyle hani e, keyfimize göre bir şey yapalım dergesine e, hazırlanıp işte sokağa çıkıp <gülüyor> gösteriler için nasıl zarar nasıl görürüz şeklinde kendilerini hazırlayıp sokağa dökülüyorlar. Evet bununla Yazın. ilgili çok da güzel bir pankart hatırlıyorum gezi parkından gündüz genç bir hanımın elinde vardı. Genç bir kadının gündüz işte gece direnişte işte diye. Evet, kafeyi, yani sadece onları, o kadar basit. Evet, evet ve sadece onlar değil e, veya da gündüz evde de olabilir. Ev kadınları da var yani e, tek bir dediğim gibi kişiye indirmemek lazım. Yok tabi tabi ben yani kafiyeyi yani, çok kendim güzel. Kendimi bir, bir anlamda daha iyi açıklayabilmek için. Ee, ama dediğim gibi yani dünyanın her yerinde o bahsettiğim beyaz yakalı kitlenin sokak dökülüyor olabilmesi, beyaz yakasına da leke gelmemesi için e, tabii çok e, rastlanır bir şey değildir. E, Brezilya'da da bundan bahsediyorlar işte yani orta sınıf e, ve işte e, bir çalışan sınıf öğrenciler hani zaten işin içinde dünya tarihi boyunca da herhalde üniversitenin tarihi boyunca da böyle bir e, özellik olmuş üniversite e, gençliği her zaman bu, bu anlamda e, gösterilerin e, ön planında yer alır. Ama bu unun oluyor olması çok enteresan bir şey tabii. E, ve e, bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. E, Almanya'da benim hani mesela ilgimi çeken e, Alman basınından bazı örneklere baktığımda müthiş kapsamlı ve e, hani normalde kendi ülkenizle ilgili o haberleri okuduğunuzda hep sığ bulursunuz. Çünkü siz de muha muhakkak konuya daha fazla bir şekilde hakimsiniziz detaylarından vesaire. Yani bir e, ülke dışından bir gazetede artık bugünlerde bu pek böyle olmuyor ama e, bir hani habere baktığınızda e, kaçırdığınız nokta olmasının zor olduğunu düşünürsünüz. Veya tam bir tablo verilmesini falan. Alman gazetelerinde gerçekten etkilendim ben. Ki işte bütün gazetecilik kariyerin dış basını bir anlamda gözleyerek, bakarak, okuyarak vesaire geçti diyebiliriz son 15 yılda aşağı yukarı. Ama bu kadar kapsamlı her şeye hakim bir şekilde haber yapılıyor olması çok önemliydi. Bunun aslında bir lobi vesaire komplo aramak yani bunun nasıl olabildiğini düşünmek çok önemli. Bu Türkiye'nin de önemini gösteriyor, geldiği noktayı gösteriyor aslında evet. dünyada ee, bunun bir hani bir AKP için olacaksa bir belki bir övünç kaynağı olması lazım ee, bu kadar Türkiye ilgi görüyor olması evet e, ben de e, onu düşünüyorum yani Türkiye e, başka bir şeyle model olmaya çalışıyor gigantizm denen o devasacılık hastalığıyla evet. işte inşaatlar tesisler evet. büyüme sınırsız büyüme doğa aleyhine büyüme tabi Onunla model olmayıp e, Kovalarken tam aksine hiç beklemediği yerden karnına bir yumruk aldı yani ve direnişle model oldu Türkiye'de. Karnına bir yumruk mu aldı yoksa yok? E, Kontra e, yumruk teslim, aldı. Devlet Başkanı'nın dediği gibi gerçekten aslında orada önemli bir şeyde de bulunuyor. Tespit de bulunuyor Brezilya'da devlet başkanı demokrasinin güçlenmesinin mi işareti mi bu? Aslında hani ülkenin gerçekten büyümesi ...büyümek işte bu devleşmek... diye ben de hani... üstüne yazmıştım biliyorsunuz. Evet, Betonistan. Yani evet, bu şey değil... E, işte ...devleşmek hiç, bence aslında küçülmek... ...belki daha önemli. E, hedefleri küçültmek... ...o hedefleri daha iyi yapıyor olmak. O küçük hedefleri. E, küçük güzeldir noktası. Şüphesiz bir de yerel yani. Yerel, yatay ve yavaş. Evet. Evet. evet. evet. Ee, ve e, burada işte... Büy ...büyümek... E, e, e, şey, bir konuda iyisi bu bakımdan, insanların kendini ifade ediyor olması bakımından önemli. Orada Dino Yusuf'un işte söylediği çok önemli bir şey var yani hakikaten. Keşke Türkiye'de de bu söylenebilseydi. Maalesef işte bambaşka bir noktaya gittiği iş ve bundan sonra da işte bütün bu güven krizinin hükümeti ve de devleti işte genel, karşı yaşanan pek aşı, aşılabileceğini e, bu gidişi sanmıyorum. Çok büyük hatalar yapıldı çünkü. Ve e, bir türlü de o mesaj alınamıyor. E, evet alınamıyor. Işte, Alınamayacak da bence de. Çünkü bu saatten sonra dev, alınması da bana dev, çok zor geliyor. Devrim oldu. Yani devrimci bir süreç başladı ve geri döndürülemez. E, bunun gerisinde kalanlar, iktidar ya da kişiler ve kurumlar da... E, çok da uzun olmayan bir vadede çökmeye mahkum gibi geliyor bana. Çok ufak bir son detay aktarmak istiyorum. Yani işte bir bir Twitter'sinden hani, e, denk geldiği bir şey. Edib'e yani, yakın zamana kadar işte, e, AKP'nin sosyal medya konusunda sorumsuz uzmanı bir isim. E, milletvekili eski. Hı hı. E, Akademisyen onun, aynı zamanda. Evet akademisyen aynı zamanda bu anlamda AKP'nin parlak yüzlerinden olarak hep bahsedilen vesaire ve Steve Cook bu arada Amerikalı bir başka akademisyen ve işte bu askeri vesayetle ilgili Mısır, Cezayir ve Türkiye'de karşılaştırmalı işte 2007 döneminde de Türkiye'de çok konuşulan ve Türkçe'de de bulunan bir kitabı var. Ee, ve Türkiye konusunda da uzman ve işte bu sadece Türkiye değil Orta Doğu konusunda e işte bu tahvilde mesela ilk gösteriler olarak atlayıp giden hani akademisyen olarak aynı zamanda düşünce kuruluşlarında çalışıp da böyle işin aktif tarafında da olan biri ve e e ben de işte Twitter'dan uzun zamandır ki dünyanın neresinde yani bu Orta Doğu kendi ilgilendiği coğrafyada ve işte e Türkiye bu bunun içinde bir şey var her zaman takip ediyor yerinde gidip. Bu da işte bir tarz, bir akademisyenlik tarzı sonuçta ve e, edebesizen Amerika büyük Eğitimizi, Washington büyük elçimiz Namık Tana Twitter üstünden e, Steve Cook'un e, Türkiye'de bulunmasını ve işte mesajlar atıyor olmasını, e, bu işte büyük elçimizin dikkatine sunuyordu. Evet. Bu çok e, enteresan bir şey, çok acıklı bir şey tabii yani bir komplolara ve kulağını çekme. Komplu evet. olarak yani. Evet yani bu bu adam da sürekli sabır, dakika başı saat başı mesaj atıp duruyor diye şikayette bulunuyordu evet. ve hem Cukka hem de işte Nambutan'a bir söz hani onların da hani bakın hem sizi gözlüyorum diye işte Cukka mesaj veriliyor hem de Nambutan'ız bakın böyle biri var dikkatinizi et diye hani. Allah herkese akıl çekiyor ve enteresan kolaylık yani Bu işte bir kafa yakısını, bir zihin dünyasını gösteriyor ve ee hiç beklenmedik bir şey aslında bunun ortaya çıkması. Ama bu durdurulabilir şey gibi değil çünkü 10 günde 1200 tweet attığı için gözaltına alındığını ve ailesi her şey sorulduğunu söyleyen tweetçi de ee, savcı bir şey istiyor musun diyor. Son bir kez telefonumu alır mıyım diyor. Telefonuma bir süre el konulacağını belirtmiş savcı. O zaman ben de son bir kez telefonumu alabilir miyim diye sormuş. Savcı sormuş neden? Tweet atacağım demiş. Yani dolayısıyla bu pek bastırılabilir gibi gözükmüyor. Süreyi biraz açtık. Bastırılabilir gibi gözükmüyor. İşte ne oldu? İşte e, bu e, Kürtler çok uzun zamandır bölge olarak adlandırdığımız yerde hep bölgede bölgede olaylar vesaire falan filan diye geçen şekilde yıllardır 7'den 77'ye çok politize oldular. Yani haklarını bilmek bakımından hukuki hakların bilinmesi bakımından vesaire aynı zamanda. Türkiye'deki yasal düzenlemeler nedir Veya da işte hep bahsederiz bir yere gittiğiniz zaman bölgede çocukların dahi yani aslında oyunlarla ilgilenmesi gereken yaşta olanların dahi son derece Türkiye siyasi hakkında bilgi olduğu, ince analizler yaptığından hep bahsediyoruz. İşte bu noktaya geliyor. Gelir, insanlar. evet. Bizim Peki. Türkiye'ye ses hattında. Evet, çok Çok teşekkürler. Çok teşekkürler bana katlandığınız evet. için. Evet. Bu arada son son son şey söyleyeyim, Ömer Madre'de, La Republika'da, İtalya'da okuyor olmak büyük bir keyifti onun yorumlarını. Öyle evet. mi? Evet. Haberim yoktu. Evet, ha, haberiniz yok ama öyleydi, vardı yani. Ben teşekkür ederim. İyi günler.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 Evet bugün Brezilya'dan da biraz bahsetmemiz iyi olacak herhalde. Kesinlikle evet. Evet çok paralellikler var. Bir, bir de belki olimpiyatlardan da azıcık bahsetme imkanı bulabiliriz. Yani olimpiyat, Akdeniz olimpiyatlarının açılışında bu Akdeniz bir... Deyip Akdeniz oyunları diyelim oynarı. ve büyütmeyelim. Akdeniz'de çünkü oyunlar. olimpiyatlarla herhangi bir şekilde kıyaslanmayacak derecede... Küçük ve prestijli bir organizasyon. Hani Türkiye büyütüyor bu işi. Bakmayın siz olimpiyat e, diye pohpohlandığında. E, artık dünyada kimsenin onurlu olmayan bölgesel oyunlardan biri. Evet. İstanbul olimpiyatlarının provasını yapıyoruz demiş başbakan. E, organizasyon açısından bir şey olabilir. Organize eden açısından bir şey olabilir hakikaten. Onun. Bir, öyle bir minik provası gibi sayılabilir ama hani seyir ve medya ilgi açısından e, ve spor kalitesi açısından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 20 sent otobüs ücreti ya bu kadar tepki gösterir mi diyorsunuz ama işte bir şeyi var tam e, buzdağının hani gözüken kısımları müthiş bir arka planı var bunun Brezilya'da da, e, ekonomik açıdan son 10 yıl siz konuşursunuz hani çok iyi geçti ülkelü ülke döneminde büyüdü şimdi iş biraz e, zora girince tabii şeyin e, sosyal tepkiler ortaya çıkıyor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 tamamlandığında. Sorun şu ki Manaus'un e, Brezilya ancak 4. 5. ilgini takımları var. Seyirci otalaması 2000. Evet. fiyatlardan e, yani, sonra stadı doldurmak Dünya 4 maç oynanacak. Muhtemelen dolar hani bir dünya akbası olduğu için. iyi kötü dolar ama dünya akbası sonrası ne olacak? Belli değil. E, Le Monde ne konuşmuş? Hatta eski İstanbul muhabiri Nikola Bursia şimdi o Brezilya'da. Brezilya muhabiri oldu Le Monde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 Ne işin de gördün mü onu bilmiyorum. Ee, birini gördüm dün, geçen hafta da konuşmuştuk evet. ama şimdi Brezilya'daki protestolar devam ederken Meksiko Seti'nin hayaletleri duyulmalı, horlakları duyulmalı diyebiliriz. Evet evet tamam dün, önceki gün dün herhalde Aa, Çıkmış de. yani Meksik 1968'de Meksiko Seti'de de aynı şey olmuştu diyor binlerce öğrenci ve şey olimpiyatların yapılmasına karşı çıkıp. İşte daha çok başka sosyal harcamalar yapılması için Tam şimdi... olimpiyatlardan önce üstelik orada evet. böyle hani 1-2 yıl ya da Türkiye'deki 6-7 yıl önce değil olimpiyat başlamadan bir önce başlıyor olaylar 68 olimpiyatları galiba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 Amerikalı şey demişti politiz, sporu politize etmeyin ve en temel ruh, olimpiyat ruhunun en temeli politikaya da hiçbir rol oynamaz demiş. Şimdi de Zeppliner, FIFA'nın başkanı, futbol federasyonu uluslararası yani mut, insanların mutlu olmadığını anlayabiliyorum demiş. Ama futbolu e, kullanmamaları lazım taleplerini, futbolu taleplerine alet etmemeli demiş bir daha o da hiçbir devlet başkanına, başbakanıyla görüşmesin de sabırlater. Evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen hiç öyle. Görüşmesin, şeyle görüşsün. Ee, bir, ne bileyim amatör futbol kulüpleriyle gitti. Ülkelerde başkanlarıyla, Brezilya'da falan hiç devlet başkanının karşısına yani dünyada herhalde bir lidere en önemli bir kişiye en kolay ulaşabilen şahsiyetlerden birisi fişma evet, başkanıdır. Muazzam bir kudret. <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> evet, <toplanıyor> yani. ve... e, telefonu açar, geliyorum der. Hani öyle hani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 Atletizm durumunda da kendini gösteriyormuş. O zaman Jesse Owens mesela protesto eden üç büyük şey, John Carlos, Lee Evans ve Tommy Smith'e, hepsi Mexico City'deki bu mücadelelerden etkini protesto edenler, re Jesse Owens da efsanevi atlet kes sesini, kesin sesinizi ve sporunuzu yapın demiş. E, bu şimdi de.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 Hani adeta kişilik değiştiren, hani devamlı böyle bir işte büyük sermaye, iş adamları, devlet başkanları bunlarla beraber takılan bir şeye dönüştü, şahsiyeti dönüştü. O yüzden Brezilya'da biraz e, şey imputiyatlı sürüyor. Kendisi zaten işe de ben altı işte yıl önce röportaj yapmaya gittim, P.L.L. ya tam böyle bir dev iş merkezinde çok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 turist sponsorluk anlaşması var. Evet, Mexico City'nin evet çok önemli bu. Tabi yani bu bir bayağı ciddi bir sosyal ayaklanma devrimci nitelik taşıyor. Ya yani Meksika'nın 68 protestosu Mexico City'de tabii ki kanlarıyla boğuldu, kanlarında boğuldu diye bitiriyor yazısını Dev Zahir'in. Yüzlerce öğrenci ve işçinin üstelik de Amerika'nın istihbaratından, siyayeden falan destekle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 bütün Konfederasyon Kupası sırasında o, o stadların dışında konuşlandırılacağını söylemişler. Ee, yani Salata devrimi diyorlar. Artık sonsuza kadar da herhalde öyle denilecek. Valla Platelolco Prate, meydanın ruhlarına kulak vermemiz ve hiçbir zaman bir daha da bu şeye oyunlar devam etmelidir palavrası için Gözlerimizi başka yere çevirmeyeceğimizi herkes bilmeli diye bitirmiş yazısını <gülüyor> devsare. İlginçtir ee, Meksika'da bundan 40 sulu yıl önce iki önemli organizasyon üst üste yapmıştı yani 68 Olimpiyatları yaptıktan sonra 1970'de de dünya kupası düzenledi. Meksika ilginçtir o zaman da hani gelişmiş bir ülke değil ee, hani ne, ne bir ABD ne bir İngiltere ne bir Fransa.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 e, Dolara bulması bekleniyor, yanılmıyorsam. E, mesela bu Amazon'daki manaus serindeki istatilden ilgili şeydenmiş. E bütün ülkede yapılıyor. Manaus bunun dışında mı kalsın yanıyor? <gülüyor> Peki şeye geldiği zaman e, ülkedeki haklara vesaire, ekonomik dalana geldiği zaman niye dışında kalıyor? O zaman biliyorsunuz yani Amazon e, yerleri falan hala çok dertliler. E,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 Burada ben birkaç kere söylüyorum yani spor evet çok ilgileniyoruz. Benim bir numaralı ilgi alanım olabilir ama e, yani kamunun kamu için çok da önemli şeyler var bu hayatta. Yani eğitimdir, sağlıktır, adalettir. yani bunları harcamak yerine spora harcanıyorsa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 <gülüyor> evet, peki burada bitirelim Çok teşekkür ederiz iyiğnalıyorum konuşmaya devam ederim. edeceğiz Allagayla spor Evet bitirirken. Şimdi Açık Gazete programını bitiriyoruz hemen ve bu aslında bütün olayları da olduğu gibi yansıtabilecek bir parçanın tamamını çalalım. Arada bir şeyde, arka planda çalıyorduk. Mission Impossible filminin ve dizisinin parçası. Onu besteleyen Lalo Schifrin doğmuş. 1932'de bugün Arjantin kökenli piyanist orkestra şefi ve besteci. Pek çok televizyon için bestesi var. Sayısız yani ama biz bunu günümüzde komplo teorilerinin havalarda uçuştuğu bir anda çok uygun buluyoruz ve çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın.